Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim 33. sözden Pencereler Risalesinden 5. pencereyi inşallah Paylaşacağız Görüyoruz ki Eşya Hususan zihayat olanlar Defi gibi Ani bir zamanda vücuda gelir Halbuki defi ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken çok meharete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç ihtimam kera'nın akışlarla münakkaş, çok alata muhtaç acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyordur. Görüyoruz ki eşya. Var olan şeyler Hususan zihayat olanlar Özellikle de canlı olanlar Defi gibi ani bir zamanda Vücuda gelir Özellikle baharda müşahede ediyoruz Aynı iklim kuşağını paylaşan Dünyanın her yanında Aynı anda Akıl almaz renklerde çoklukta Bitkiler Onların dostu olan böcekler Hayvanlar birden meydan alıyorlar çok defi ve ani sanki bir defada veren şeyler bunlar. Basit bir maddeden çıkan şeyler gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken. Bir şey hızlı yapılıyorsa hele basit bir şeyden yapılıyorsa basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelir. Böyleyken çok meharete muhtaç büyüsün sanatta. Yani bazen zaman zaman müşahede ediliyor. Bir iki fırça darbesiyle muhteşem bir resim ortaya çıkartılıyor. Bu ressamın ne kadar maharetli olduğunu gösteriyor. Sanatta ne kadar güzellik var ve ne kadar hızlı yapılıyorsa o zaten o sanatta ne kadar maharet sahibi olduğunu gösterir. Çok zamana muhtaç ihtimamkar nakışlarla minakş, işte ince ince nakış nakış işlenmiş şeyler vardır. Bunları ancak uzun zamanla elde edilebilecek şeylerken adeta bir iki darbe ile muhteşem nakışlar ortaya çıkaran bir sanatkar gördüğümüzde onun o sanattaki inceliğini derinliğini müşahede ederiz. Çok alata muhtaç acip sanatlarla müzeyyen belli sanatlar ortaya korken o sanata özel çok sayıda alete ihtiyacımız vardır. Evet çok maddelere muhtaç bir surette halk konuyorlar. Hadi çok farklı şeylerin bir araya getirilmesiyle meydana geliyorsa evet ortana, ortaya konan sanat o derece derin o, o derece köklü olduğunu gösterir. İşte bu defi ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet her biri bir saniye hakimin vücudu vücuduna şehadet ...ve vahdet-i rubibiyetine işaret ettiği gibi... ...mecmu gayet parlak bir tarzda... ...nihayetsiz kadir... ...nihayetsiz hakim bir vacibül vücudu gösterir. Evet, diğer yüzünde de... ...bu kadar ani bir şekilde... ...vücuda gelen bunca sanat... ...onca güzelliğiyle... ...yaratanın sanatını... ...akıllara durgunluk veren sanatını... ...ve hikmetini... ...ortaya koyuyor bu sani ve hakim unvanları arkasında vücudu vücuduna yani onun varlığını düşünmeksizin düşünmenin imkanının olmadığı bir ortama insanı koyuyoruz. Evet. Bu kadar ani, bu kadar hızlı fakat bu hız ve aniliğe taban tabana zıt olan harika sanat muhteşem güzellik onun sanatının ve hikmetinin ihtişamını gözlerimize seriyoruz. Evet, vücubu vücuduna şehadet ve vahdet-i rubiyetine işaret ettiği gibi o kadar muazzam sanatlar, nakışlar, o kadar birbiriyle simetri içerisinde, denge içerisinde ki ancak tek bir elden çıkmıştır, onu anlatır. Yoksa bu ihtişamlı güzellik, bu simetri, bu uyum olmayacaktı. Evet, teker teker her bir sanat bunu gösterirken mecmu, yani bunların hepsini bir anda beraber düşünebilsek... Gayet parlak bir tarza, nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim bir vacib bir vücudu gösterir. Evet, onun kudretinin sonsuzluğunu, hikmetinin akıl almazlığını bize gösterir. Şimdi ey sersen münker, haydi bunu neyle izah edebilirsin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatlam. mı? Bunlar tamamen zıt şeyler. Yani sersem. Başıboş yani, serseri yani, aciz, hiçbir şeye kudreti yetmeyen, cahil, ilimden hiçbir nasibi olmayan, tabiatla Yani bir maddenin parçalarına ayırıp baksak içerisinde akıl, hikmet göremeyiz, atomlardan öte çekil her şey. Onlarda ne ilim var, ne fikir, ne ilim ve fikri kontrolü bir şekilde kullanabilecek bir mecal var dolayısıyla bu şeyi o şeyin şahsi, hususi, kendi özelliğine vermek imkansız. Dolayısıyla onları bu kadar muhteşem bir binada, muhteşem bir sanatla, akıllara durgunluk veren bir süratle ortaya koyan Rabbimizi gösteriyor. Ve o tatsız hata ederek o sani mukaddese tabiat ismini verip onun mucizatı kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiata isnat edip bin derece mahalli birden irtikap etmek mi istersin? Ya da bazen öyle bir kullanılıyor ki işte bunu nasıl olmuştur? Tabiat. Fakat bunun arkasında görülüyor ki muhteşem bir ilim var. Muhteşem bir sanat var. Muhteşem bir hesap var. Eğer tabiat dediğiniz şey bu ise er, haşa Allah'a tabiat namını vermişsiniz demektir. Evet. Bu da aklın alamayacağı binlerce imkansızlığı bir anda kabul etmek kadar sersemce bir şey oluyor. Dehşetli bir suç oluyor. Çünkü bu kadar e, cehalet ancak ilimle mümkündür neredeyse. Basit bir cehaletle mümkün değil. Cehli mürekkep denen bir cehalet. Hiçbir şeyi bilmeyen, kendisini çok bilir zannedip yüksek perdeden konuşan, isminin başında bazen profesör ünvanları bulunan insanlar da olabilir. Evet. Bunlar kendini kandırmanın, başkalarını kandırmanın yolunu bulmuş demagoglar, cervezeli insanlar hükmünde. Evet. Altıncı pencere İnne fi halqi s-samawati v-l-ardi wa-htilafi l-leili v-n-nahar wa-l-fulki llatī tajrī fi l-baḥri bimā yanfaʿu n-nāsa wa-mā anzala Allāhu mina s-samāʾi mimmāʾin faḥyā bihi l-arḍu baʿda mawtihā ve vahdeti gösterdiği gibi bir ism azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. Evet. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede kainatı gözlerimizin önüne seriyor. Her birinden kendine işaretler, alametler, deliller serdi diyor. Evet, vücub ve vahdeti gösterdiği gibi. Yani bu kainatın perde gerisinde icraat eden bir zatın olmazsa olmaz varlığını... ...ve ondan başka hiçbir şeyin bu kainatta hiçbir şeye müdahale edemeyeceğini, dolayısıyla vahdet sahibi olduğunu... ...bir ism-i azamı, bir isim içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini birden yerleştirmek gibi muhteşem bir icraatla kendini gösterdiğini gösteren gayet büyük bir pencere bu ayet. İşte şu ayetin hülasat-ül hülasası şudur ki... Yani çok geniş. Kitaplar dolusu bilgi ihtiva ediyor. Ama özetin özeti şudur ki bu şudurkinin arkasında bir buçuk sayfalık muhteşem bir e, tasvir var. Onları okuyacağız inşallah. On iki ayrı pencere açıyor bir tek ayetin içerisinden cenab Hak bize. Kainatın ulvi ve sufli tabakatındaki bütün alemler. Yani gözümüzün görebildiği, gözümüzün de ötesinde kalan hatta teleskoplarımızın da ötesinde kalan bütün alemler ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi yani bir tek saniye hakemin rububiyetini gösteriyorlar. Kainatın ulvi sufri tabakatındaki bütün alemler. Alem zaten alamet kelimesiyle eş köklü. Yani alem oluşları da oradan yani hepsi Cenab-ı Hakk'a birer alamet birer delil birer işaret anlamını taşıyor bütün alemler ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi yani bir tek saniye hakemin ruhiyetini gösteriyorlar yani işte bu ayetin e, elimizden tutup gezdirdiği ufku dolaştığımızda bir tek şey ortaya çıkıyor bütün kainat farklı farklı lisanlarla da aynı ortak şeyi gösteriyorlar yani bu kainatta sanat ve hikmetiyle bir tek zattan başka hiç kimsenin tedbiri yoktur. Bu kâinatı o yaratmıştır ve o döndürüyor, bozulmaktan o muhafaza ediyor. Şöyle ki, nasıl göklerde hatta kozmografyanın itirafıyla dahi gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler. Bir Kadir Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve Kemali i rubiyetini gösterir. evet. ...uzay bilimin ortaya koymuş olduğu... ...aklımızın, hafızalarımızın alamayacağı... ...büyük ihtişamda dev cirmlerin... ...kainatta akıl almaz... ...muntazam hareketler gerçekleştirdiğini... ...hadi tabi ordu manevrası gibi... ...gözlerimizin önüne seriyoruz. Ve bu birbirine çarpmayan... ...birbirinin önüne geçmeyen... ...intizamı bozmayan... ...muhteşem bir disipline tabi olarak... ...gerçekleştiren bu manevraların arkasında kadiriz sonuçlarıylaleyin. Haşmetli, kudretli Rabbimizin vücut ve vahdetini ve kemal rubiyetini gösterir. Dolayısıyla kozmografya adeta özetle bunu ders veriyoruz anlayana. Öyle de zeminde bir müşahede, hatta coğrafyanın şahadetiyle ve ikrarıyla gayet büyük maslahatlar için mevsimlerdeki gayet muntazam tahavvülât dahi Aynı o Kadir Zülcelal'in vücub ve vahdetini ve kemal-i ruhiyetini gösterir. Evet gökler öyle söylüyordu. Coğrafyanın penceresinden baktığımızda da yeryüzünde özellikle mevsimlerde yeryüzünde meydana gelen değişim dönüşüm fakat son derece maksatlı ve son derece faydalı ve son derece lüzumlu değişimler dönüşümler. Ayn-ı Kadir-i Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösteriyor. Hem nasıl berde ve bahirde, karada denizde, Kemal rahmet ile rızıkları verilen ve Kemal hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve Kemal rububiyetle türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat birer birer yine o Kadir Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetini işaret etmekle beraber heyeti mecmuasıyla gayet geniş bir mikyasta azameti uluhiyetini ve kemalü rububiyetini gösterir. Evet. Diğer taraftan ister denizlere ister karalara bakalım. Her biri birbirinden ayrı her biri ayrı güzelliğe sanata sahip nice canlılar var. Bunlar var edilmişler bu kadar muhteşem sanatlarla. Fakat bu yetmiyor. O muhteşem sanatla hayatın devama ihtiyacı var. Devam için rızka ihtiyacı var. Dolayısıyla onları yaratan yaşatıyor da rızıklarıyla. Bunu görüyoruz. Hem de zaman rızıklandırılıyor her şey. Evet. Yani gıda olarak onlara takdim edilen şeyler onların hazım sistemlerine girip Nasıl bir muameleyle, hangi mutfaklardan geçirilerek, hangi hücrelere nasıl dağıtılıp her birinde hayatın nasıl inkılap ediyor? Bu da biyolojinin konusu. Evet, bunlar gözümüz önünde görülüyor. Bunlar yaratılmışlar ve yaşatılıyorlar. Her birine muhteşif, muhtelif şekiller verilmiş. Her bir şeklinde kenden az bir faydası, bir maslahati var. Evet. Diğer taraftan her birine muhteşem duygular verilmiş tüm bunlar her bir teker teker yine o Kadirü'l Celal'in vücuduna şahadet ve vahdetine işaret etmekle beraber yani tek bir kelebekten, tek bir çiçekten de biz bu manaları çıkarabiliriz. Fakat heyeti mecmuasıyla onun tamamını birden dinleyebilsek gayet geniş bir mikyasta azameti uluhiyetini ve kemali rubiyetini gösterir. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, Rabli'nin büyüklüğünü ilahlığının büyüklüğünü gözümüzün önüne seriyor. Demek ki bu kadar şeyi yaratma yaratma yetmiyor ve yaşatma yani ihtiyaçlarını verip bozulmadan koruma şeklinde kendini gösteren ilahi bir yönetim açıkça ortada duruyor. Teker teker bunu gösterdikleri gibi hep beraber çok kuvvetli bir sesle bu hakikati haykırıyorlar. Öyle de baharlardaki bağlardaki Bağlardaki muntazam nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler. Evet. Bağlarda muntazam nebatat. Bitkiler. Çeşit çeşit. Renk renk. Her biri birbirinden muhteşem bitkiler var. Biyolojinin gözüyle baktığımızda Akıl almaz dengelerle yaratılmış şeyler bunlar. Evet nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler. Nebatat var ama bir de onun yapraklara, çiçeklere duruşunu mesela baharda seyretsek. Her biri birbirinden güzel, insanı adeta kendine celbeden bazı mahlukatı kendine aşık eden güzelliklerle bezelmiş çiçekler ortaya çıkıyor. Ve çiçeklerin gösterikleri mevzun meyveler. Sonuç çiçeklerin meyveler hasıl oluyor. Ve meyvelerin gösterikleri müzeyen nakışlar. Ve her bir meyvede muhteşem güzellikler var. Gerek nakış olarak, gerek kok olarak, gerek tat olarak. Evet. Birer birer yine o saniye hakimin vücuduna şehadet ve vaatten işaret etmekle beraber. Külliyetleriyle ile gayet şaşalı bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rubiviyetini gösteririz. Bir ağaçta bunu seyredebiliyoruz. Ağaçtaki muhte muhteşem e, idare, muhteşem sanat, muhteşem güzellikler ve bize uzatılan meyveleriyle muhteşem bir rahmeti okuyoruz bir ağaçta. Bir ağaç bile biz buna, buna, bize bunu anlatmaya yeter. Ama bu ağaçla beraber bütün ağaçları birden görüp dinleyebilsek çok şaşalı bir surette onun cemal rahmetini, yani rahmetinin ne kadar güzel olduğunu ve kemal rubiyetini Cenab-ı Hakk'ın bu ağaca, ağaçlara bakışının, bakımının, e, himayetinin ne kadar mükemmel olduğunu gözlerimize sokuyor. Hem nasıl cev ve semadaki bulutlardan, mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faideler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler, katreler adedince yine o saniye hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Evet. Semada, atmosfer boşluğunda bulutlar mühim gayelerle yapılıyor, seyahat ettiriliyor ve onlardan çok mühim gayelerle katreler, damlalar yeryüzüne gönderiliyor ve yeryüzünün Hayatiyet için anahtar oluyorlar. Bu ihtişamlı, bu intizamlı, bu disiplinli faaliyet olmasa yeryüzünde hayat olmayacaktı. Adeta denizleri kaldırıp dağlara kadar taşıyıp orada rızka muhtaç mahlukata adeta damla damla validenin yavruların emzirircesine gösterdiği bir şefkat içerisinde veriliyor, yetiştiriliyor. Bu neyi gösteriyor? İşte bu cev-i semayı sevk ve idare eden sani hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal rubiyetini gösterir. Yani varlığının zorunluluğunu ve her şeyi bizat onun sevk ve idare ettiğini gösterir. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber, ayrı ayrı maslatlar için ihzar ve iddiharları dağ metanetinde bir kuvvetle yine o saniye hakemin vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Dağlar da özellikle coğrafyanın detaylı incelemelerine bakıldığında dağların ne muhteşem gayel vazifeler ifa ettiği nasıl özelliklere sahip olduğu dolayısıyla insan hayatı için ne kadar anlamlı planlı ve gayeli bir yaratılış ishar ettiği özümüze konuyoruz. İşte bu kadar muhteşem gayeleri takip ederek yeryüzünü böylesine bir sanata mazhar eden Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ve kainatta icra ettiği rububiyetinin yani yönetiminin kemalini gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri her biri bir saniye hakeminin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyeti mecuması ile haşmeti saltanatını ve kemal rubiyetini gösterir. Evet sahralar ve dağlarda küçük tepeler muhteşem muhtelif çiçeklerle süslendirilmiş. Her bir çiçekten bakarak işte çiçeğin ihtiva etmiş olduğu, başka bir pencerede ifade edildiği gibi mühür gibi adeta, yani bu çiçeği yaratan mesela manzüme-i şemsi başkası değildir. Çünkü o çiçeğin varlığı güneş sisteminin tam da bu şekilde olmasıyla ancak ortaya çıkabiliyor. Mevsimler ancak güneş sisteminin bu şekilde dizayn edilmesiyle ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bir çiçeğin arkasında koca güneş sistemi var güneş sisteminin çok ince ayarlanması gerekiyor ki o çiçek hayata mazhar olabilsin. O çiçek bir damga hükmünde. Dolayısıyla o tepecik adeta o damga sahibinin mektubu hükmünde. Dolayısıyla o mektubun bulunduğu o dağ olduğu gibi o zatın sanatının ta kendisi olduğunun ayan beyan olduğu bir zemin hükmünde. Kendini gösteriyor. bir çiçekten hareketle bütün dağı, bütün yeryüzünü bütün güneş sistemini Sonun benzeri olan bütün kainatı Cenab-ı Hakk'ın desti kudretine tevdi etme gibi akli zorunlu bir muhakemeye insanı sevk ediyoruz bu durum. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkali muntazamaları ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbe kerane mevzun hareketleri yapraklar adedince... Yine o saniye hakimin vücudu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların. Evet. Ağaç yaprak yaprak bezeniyor. Her bir yaprak türlü türlü eşkali muntazamalara sahip. Bunun farklı şekilleri var. Ama bu şekiller rastgele şekiller değil. Çok özel amaçlar için dizayn edildiği ortada üzerinde gördüğümüz çukurluklar, tümsekler, damarsı yapılar her biri muhteşem hesaplı ince bir sanatı havi ve her bir ağacın yaprağı adeta güneşin güneşten gelen nuru toplayıp kendisine ve hayvana lazım olan erzakın imal için bir güneş kolektörü hükmünde adeta her bir yaprak Evet, dolayısıyla her bir yaprağın ihtiva ettiği bu sanat düşünüldüğünde, sonra bütün yapraklar beraber nazara alındığında o ağacın her şeyiyle onun damgasını, mührünü, patentini taşıdığını görüyoruz gözlerimizle. Sonra bütün ağaçları, yapraklı ağaçları düşündüğümüzde tamamdan aynı sesi duyuyoruz. Evet. Tüm bunlar yapraklar adedince yine o saniye hakimin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i ruhiyetini gösterir. Hem nasıl bütün ecsam namiyede, yani büyüyen cisimlerde, büyümek zamanında muntazam hareketleri ve türlü türlü alat ile teçhizleri ve çeşit çeşit meyvelerle şuurkaran-ı her biri ferden ferda, Yine o sani hakimin vücubu vücuduna şahadet ve vahdetine işaret eder. Ve heyeti mecmuasıyla gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumulu hikmetini ve cemali sanatını ve kemali rububiyetini gösterir. Evet. Büyüyen cisimler, yani çekirdekten bir ağaca kadar mesafe alırken büyümek zamanında muntazam hareketleri. Yani bütün aşamaları çok özenle paylaşıyor. E, planlanmış, programlanmış, o çizgide hareket ediyor. Evet, Bu büyüme zamanında adım adım adeta aletlerle teçhiz ediliyor, kendisine lazım hassas cihazlarla ve çeşit çeşit meyveler, meyvelere şuurkarhane teveccühleri ve en sonunda bir şey netice verecek, mesela bir ağaç bir meyve netice verecek, o neticeyi vermek üzere adeta her şey oraya yoğunlaşmış, oraya odaklanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla o ağaç daha baştan büyümeye başlarken mesela o, o meyveyi netice vermek üzere hareket ediyor gibi oluyor. Yani bir şeker fabrikası kurulurken, şeker düşünülerek her şeyin teçhiz edilmesi, kurulması, yapılması gibi bir ağaç da o meyveyi netice vermek üzere kurulmuş, yapılandırılmış geliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla her adımı mutlak bir e, gaye içerisinde, hikmet içerisinde atılıyor. Görünüyor. Her bir aç bunu gösterdiği gibi heyeti mecmuasıyla gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumulu hikmetini, yani kudretin ne kadar e, geniş bir e, alemi ihata ettiğini hikmetinin her şeyi nasıl kuşattığını ve cemali sanatını, sanatın ne kadar güzel olduğunu ve kemal-i rububiyetini, bunları sevk ve idare eden, yöneten rububiyetinin ne kadar mükemmel olduğunu gösterir. Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemal hikmetle nefislerinin ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile, kemal intizam ile teslih etmek, türlü türlü hizmetlerde kemal hikmetle göndermek, hayvanat adedince, belki cihazları sayısınca, yine o saniye hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla gayet parlak bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Diğer taraftan hayvanlara baktığımızda da yine o büyüme esnasında adım adım bütün cihazatının mesela kalbinin, ciğerinin, böbreğinin nasıl ihtişamla yapıldığını ve ona lazım olan ne kadar cihaz var, hepsini teker teker nasıl yerleştirildiğini ve hayatını koruması için gereken ne kadar silahlar varsa onlarla teçhiz edildiğini ve ne kadar hizmetler görecekse bu hizmetleri görmek üzere her şeyinin dizayn edildiğini görüyoruz. Hayvanat adedince bunu görüyoruz. Hayvanat adedince belki cihazatla, cihazatları sayısınca her hayvan da aslında bir alem içinde bir sürü Ayrı ayrı cihazat var. Her bir cihaz aynı şeyi söylüyor aslında. Yine o saniye hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaretleri gibi heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir surette cemal rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl bütün kalplere insan ise her nevi ulum ve hakikati bildiren yani insanda ilim denen, hakikat denen ...şeylere idrak edecek bir mahiyet verilmiş. Dolayısıyla insan anlayabilecek, idrak edebilecek... ...bir kapasite yaratılmış. Bu akıllara durgunluk veren bir şey, bilinç denen hadise. Yani atomlarla izah edilebilecek, etle kemikle izah edilebilecek bir hadise değil. Evet, dolayısıyla insanı ...çok özel yaratılışı... ...özellikle manevi yapısı da ön plana alınarak bunlar... ...anlaşılabilir. Hem nasıl bütün kalplere insan ise her nevi ulum ve hakikatleri bildiren. Yani insan anlayabilecek, kavrayabilecek kapasitede yaratan, sanodun anlamasını, idrak etmesini sağlayan. Hayvan ise her nevi hacetlerinin tedarikini öğreten. Hayvanların da bir sürü ihtiyaçları var. E o ihtiyaçları nasıl sağlayacaklarını onlara öğreten bütün ilhamatı gaybiye. Evet. Yani bir bal arısı yapacağı bu sanatı, peteğini, içine dolduracağı balı nasıl yapacağını elbette düşünerek bilerek yapamıyor. Zaten bir günlük dünyaya gelmiş bir bal arısı bu vazifeyi çok güzel ifade ediyor. Demek ki bu, işe, bu işi öğrenerek yapmıyor. Bir çeşit ilhama massar. Ayet-i Kerime'de ona işaret ediyor. Birçok hayvanda bu var. Demek ki hangi vazifeyle tavzif edilmişse o vazifeyi adeta onun idrakine nakşediyor Cenab-ı Hak. Bir Rab Rahim'in vücudunu ihsas eder. İşte insana bilme kabiliyetini veren ve bildiren, hayvanata da yapacakları işlere yapabilecek bir kabiliyet bahşeden bir Rab Rahimi gösteriyor, hissettiriyor ve rububiyetine işaret eder. Onun nasıl böyle bizi terbiye edip bu vazifelere hazır bir mahiyet haline gelmemizi işaret ettiğini gösteriyor. Öyle de gözlere kainat bostanındaki manevi çiçekleri toplayan şuat ayniye gibi zahiri batini bütün duyguların ayrı ayrı alemlere birer bir anahtar olmaları yine o saniye hakim, o fatır alim, o halik rahim, o rezzak kerimin vücubu vücudunu ve vahdet ve hadiyetini ve kemal rubiyetini güneş gibi gösterir. Evet, gözler nasıl kainattan adeta bilgi topluyor. İşte arıların kainata dağılıp ayrı ayrı çiçeklere konup topladığı üsareleri, çiçek özlerini getirip peteğine doldurması gibi. İnsan gözü de kainata teftiş ediyor. İşte az önce yaptığımız teftiş gibi. Her şeyden bilgi topluyor ve o bilgilerden bir anlam balı çıkarıyor ki o da iman balı oluyor. Evet. İnsanın gözleri böyle bir mahiyet arz ediyor ama sadece gözlerim insanın aslında kainatı teftiş ediyor, burnu da kainatı teftiş ediyor, insanın e, dili de kainatı teftiş ediyor vesaire. İnsanın zahiri ve batini birçok duyguları var, kainatın her bir tarafına casuslar gibi adeta dağılıyor bu duygular ve oralardan bilgi topluyor, o bilgiden anlam çıkarıyor, anlamdan da iman çıkarıyor. Evet dolayısıyla insan her bir duygusuyla alemin farklı bir parçasına açılıyor birer anahtar oluyor. İşte kainatı fark edebilecek adeta anahtarlarla donatılmış insan. Yine o saniye hakim, o fatır alim, o halik rahim, o rezzak-ı kerimin vücubu vücudunu, vahdet ve hadiyetini ve kemal-ı rubiyetini güneş gibi gösterir. Evet. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde onun saniye hakim, yani yaratan, yarattığın hikmetle yaratan bir Rab olarak tanımamızı o fatır alim. Evet, yoktan ortaya çıkaran çıkardığı muhteşem bir ilimle göz önüne koyan bir Rabbi gösteriyor. Yaratanı gösteriyor. Ve Halik Rahim. Ve onun ne kadar rahmet, şefkat, re'fet bir yaratan olduğunu yine bize gösteriyor. Bütün bu kainat çapındaki teftişimiz. rezzak Kerim ve ikramı vermeyi, lütfu seven bir rezak unvanı altında bize gösteriyor. Bütün bunlarla işte bu ünvanlara sahip bir zatın vücubu vücudunun olmazsa olmaz varlığını ve vahdet ve hadiyetini ve kâinataki her şeyin bizatihi onun sevk ve idaresiyle yaratmasıyla, sanatıyla olduğunu güneş gibi gösterir. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı 12 ayrı ayrı pencerelerden 12 vecihten bir pencere ağzam açılıyor ki 12 renkli bir ziya hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ve vahdaniyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. 12 renkli bir ziya hakikat ile. Şunu gösteriyor. 12 renkli deyince güneş ışığı 7 ayrı renkten oluşuyor. Bir prizmada açtığımızda 7 ayrı renkte ya da gök kuşağında görüyoruz. 7 ayrı renk karşımıza çıkıyor. Bu 7 renk birleştiğinde güneş ışığı oluşuyor. Alette burada 12 ayrı pencere açıldı. 12 ayrı alette ışık tayfı gibi bunlar. Bunların ikisini beraber mezzedip bakabilsek e, arkasında bir ziya-i hakikat, bir hakikat ışığı karşımıza çıkacak. Bu ışık da Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini, vahdaniyetini ve kemal-i gösteriyor. Bütün kainattaki bütün parıltı ve ışıltı, rengârenkse şey, hep Cenab-ı Hakk'ın galiba 12 renkli e, ziya-i hakikatinin ...tezahür etmesinden başka bir şey değil. Yani şöyle bir ışıltı, bir pırıltı gördüğümüzde bu ışıltı ve pırıltının kaynağına dönüp bakmamız gerekiyor. Mesela bir pırlantadaki ışıltı pırlantanın kendisinden değildir. Bu ışık nereden geliyor? Gözümüzü kaldırıp güneşi fark etmemiz lazım. Dolayısıyla kaynağa bakıyoruz muhteşem bir ilim görülüyor. Muhteşem bir gaye görülüyor. Muhteşem bir lütuf görülüyor. Muhteşem bir sanat görülüyor. Muhteşem bir hesap görülüyor vesaire vesaire. Peki bu hesabın, bu sanatın, bu disiplinin kaynağı nedir? Diye baktığımızda arkasında güneş gibi Cenab-ı Hakk'ı görmemiz gerekiyor. Evet, bu ders, bunu özetleyen baştaki Ayet-i Kerim'in tefsirimi ayetinde bir dersti. İşte ey bedbaht münkir, bu daireyi arz kadar... Belki medar senevisi kadar geniş olan şu pencereyi neyle kapatabilirsin? Yani bunlar sürekli bize ders veriyor. Biz bu dersi bize tercüme eden bir sürü ilimler var aslında. Her bir ilim kainatın ayrı bir parçasını ele alıp Cenab-ı bakın sanatını bize takdim ediyor. Sanatın inceliklerini, göz kamaştırıcılıklarını, akıl almazlıklarını, hayranlık uyandırıcılıklarını bize ders veriyor habire. bütün adeta fenler bize bu ayetin tefsirim ayetinde yardımcı oluyor. Bir kısım örneklerini Üstad bize sunmuş oldu. Bu pencere nasıl bir pencere? Küre-i dairesi kadar. Belki Küre-i yörüngesinin içinde kalan alanlar kadar. Belki kainat kadar. Muhteşem bir pencereyi gözümüzün önüne açıyor. Bu pencereyi neyle kapatabilirsin? Diyoruz minkire. Ve güneş gibi parlak olan şu madenin nuru neyle söndürebilirsin? Böyle bir ışık kaynağı var. Bu ışık kaynağı, ışığı her tarafı doldurmuş. Yani bu ışık kaynağı ışığa bir kaynak bulmak gerek. Bu ışığın bu aydınlığın kaynağı da şems-i hak. şems-i zirvan, Cenab-ı Hak. Evet hangi perdeyi gafletle saklayabilsin? Böyle pencere var. Pencerede bazen perdelerle örtmek. Güneşin içeri sızmasına engel olmak isteyenler olabilir. Fakat bu kadar muhteşem bir pencere hiçbir perdeyle kapatılamaz. Güneş balçıkla sıvanamaz. Evet. Altıncı pencereyi de böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki pencerede buluşmak üzere. Sumhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneke entel alimun hakim vahiru davenel hanna rabbil alemin El Fatiha.